Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir ilmihal programıyla karşınızdayız. Daha önceki bölümlerimizde dinimizin en önemli ibadet çeşitlerinden olan namazla ilgili giriş bilgilerini vermiş ve namaz vakitleriyle ilgili de bazı detaylara girmiştik. En sonunda da namazların namaz vakitlerinin oluşmadığı bazı bölgelerde, coğrafi bölgelerde özellikle kutuplara doğru gidince bazı bölgelerde namazlarımızı nasıl kılacağız, nasıl takdir edeceğiz bununla ilgili bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şimdi de yine bu vakitlerle ilgili olarak namaz kılınmayan bazı vakitler vardır. Yani mekruh vakitler konusuyla aynı namaz konusunu devam ettirmeye çalışalım. Mekruh vakitler deyince namazın hiç kılınmayacağı yani namazın kılınmasının hiç mümkün olmadığı bazı vakitler var. Bazı vakitlerde sadece farz namazlar kılınabilir de nafile namazın kılınmayacağı vakitler var. Tabi burada mehruh deyince iki tür mehruhtan bahsetmiştik daha önceki bölümlerimizde bir tahrimen mekruh vardı, bir de tenzihen mekruh vardı. Bu ayrımı daha çok Hanefi mezhebi yapıyordu. Bir namazın farzlarına, sünnetlerine riayet ederek iyi bir şekilde kılmak gerekir. Onların bir vacibini terk etmek elbette tahrimen mekruhtur, uygun değildir. Ama bizim burada açıklayacağımız, zikredeceğimiz yani mekruh dediğimiz vakitler daha çok hani tenzihen yani nafile namazının özellikle de kılınmayacak dediğimiz vakitler tenzihen mekruh olan vakitleridir. Bunu dikkate alalım. Ama bazı vakitler vardır ki orada hiçbir namaz kılınamaz. Hiçbir namazın kılınamayacağı vakitler üç tanedir. Birisi güneş tam doğarken, güneş doğduğu anda zaten sabah namazını kılamıyoruz. Yani kılıyorsak da namazımız bozuluyor ama ondan sonra da yaklaşık 40-50 dakikalık hani böyle şey vakti doğu yani kuşluk vakti girinceye kadar böyle bir zamanda hiçbir namaz kılınamaz. bir başka şey güneş tam tepedeyken güneş tam tepedeyken bu vakte istiva vakti demiştik. Bir önceki bölümümüzde hatırlayanlar olacaktır. İstiva vakti tam tepedeyken eee öğle namazının girdiği vakit güneş biraz batıya doğru eğilip de Hani hafif bir gölge çıktığı zamandır. Buna zeval vakti denir. İşte o zeval vakti gelinceye kadar istiva ile zeval arasındaki yaklaşık bir 10 dakikalık bir süredir. O vakitlerde de namaz kılınması ister farz olsun ister nafile olsun uygun görülmemiştir. Bir başkası ise yani üçüncü bir vaktimizde güneş tam batarkendir. Yani hatta güneş batmaya belki 30-40 dakika varken de ee, namaz kılınmaz. Sadece e, o vaktin ikindi namazının farzı e, kılınabilir. Diğer namazların kılınması e, mekruhtur, uygun değildir. Bazı vakitlerimizde vardır ki e, biraz önce bahsettiğim gibi oralarda nafile namaz kılınmaz. Farz kılınabilir. Hatta vacip namazlarda kılınabilir ama nafileler kılınmaz. Nelerdir? Bunlardan da bazı örnekler vererek devam edelim. Mesela sabah namazımız girdi. Sabah namazında iki rekatlık sabah namazının sünnetini kılabiliriz. Bu da nafiledir. Hani önemli nafilelerdendir. Bunu kılabiliriz. Ama onun dışında Hanefi mezhebinde farz kılınıncaya kadar ve farzdan sonra vakit olmuş bile olsa o vakit içerisinde nafile namaz kılmak çok uygun e, görülmemiştir. Bir başka şey ikindi namazından sonra ikindinin farzını kıldıktan sonra yani ikindinin vaktinde o günün ikindinin sünnetini kılabiliriz. Ama farzı kıldıktan sonra nafile namaz e, kılamayız Hanefi mezhebine göre. E, yine e, aynı şekilde yine Hanefi mezhebine göre akşam namazı girdikten sonra akşam namazının önce farzı kılınır biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre. Ondan önce sünnetle meşgul olmak mekruh olarak. tabii bu tenzihen mekruhtur başka bir nafile namaz kılınmaz ama Şafii mezhebinde orada namaz kılınır. Yani sünnet nafile namaz kılınır. Daha sonra farz olan akşam namazı kılınabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Tabii bunun dışında namaz kılmanın mekruh olduğu, tenzihen mekruh olduğu bazı başka durumlar da var. Mesela gerek bayram namazında gerekse cuma namazını imam hutbe irad ederken orada namaz kılınması, nafile namaz kılınması çok uygun gözükmemiştir. Aynı şekilde Bayram namazlarında, hani bayram gününün bir ziyafet günü olduğunda dikkate alarak gerek bayram namazından önce gerek evde gerekse camide nafile kılınması çok uygun görünmemiştir yine. Bu şekilde namaz vakitleri ilgili bahsi tamamlamış olduk. Artık namazın diğer şartlarına ve rükünlerine geçebiliriz. Evet yani vakit de namazın şartlarından birisiydi ama biraz ayrıntılı olduğu için onu müstakil olarak ele aldık. Bundan sonra sırayla diğer şartlarını ve rükünlerini işlemeye çalışalım. Demiştik ki namazın 12 tane farzı vardır. Bunların bir kısmı dışındadır bir kısmı namazın bizzat içindedir yapılışında vardır. Dışında olanlara şartları denir, içindi olanlara ise rükünleri denir. Daha önce rükün ne olduğunu, şartın ne olduğunu bir bölümümüzde açıklamıştık. Rükün hani olmazsa olmaz bir şey için olmazsa olmaz, mutlaka gerekli, ama onun da bir parçasını oluşturan aynı zamanda şeylerdi. Şart ise yine bir şey için kaçırılmaz, mutlaka gerekli, ama onun mahiyetinden, yapısından bir parça teşkil etmeyen şeylerdi. Mesela vakit girmeden namaz kılamayız. Ama vakit namazın bir parçası değildir. Abdest almadan e, namaz kılamayız. Onun için şarttır. Ama abdest namazın bir parçası değildir. İşte bunun gibi namazın şartlarını biz altı e, tane olarak e, zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi vakitti. Bir tanesi necasetten taharet ki bunu da biz e, ayrıntılı bir şekilde gördük. Bir tanesi e, hadesten taharet. Yani bir takım hükmî e, kirliliklerden arınmak e, anlamındaydı. E, onu da e, gördük. E, bir, bir başkası setri avret yani e, namaz kılarken belli bedenimizin e, kadınlara ve erkeklere göre belli e, kısımlarını örtmemiz buna da bir setri avret adını e, veriyoruz. Bir de niyet. Yani niyetle ilgili de yine bazı e, fıkhi hükümler vardır. Şimdi sırayla ...bu e, şey e, kısımlarını, kalan kısımlarını açıklamaya çalışalım. Ha, bir tanesi e, demiştik ki, e, setre avret. Şimdi setre avret ne demek? Yani daha önce hadesten taharet, necasetten taharet. Bunları gördüğümüz için, vakti de gördüğümüz için setre avret kısmına geçmiş oluyorum. Setir yani örtmek demek, avret de yani insanların e, kapatması gereken yerlere anlamına geliyor. Yani bu tabirler bizim kültürümüzde olduğu için yani avret yerini örtmek yerine setre avret belki akılda daha fazla kalıcı olduğu için bunları da burada zikretmeyi uygun gördük. Şimdi bu insanın bedeninde başkası tarafından görülmesinin ayıp ve günah sayılmış olduğu yerlere biz avret yerleri adını veriyoruz. Gündelik hayatımızda da avret yerlerimizi örtmemiz gerekir ama namaz söz konusu olduğunda onun durumu biraz daha farklıdır. Kadınlara göre, erkeklere göre farklılık da arz eder. Yani erkeklerle ilgili olarak yani genel ana hatlarını söyleyecek olursak erkeğin avreti yani göbek altından başlar Hanefi mezhebine göre. Diz kapaklarına kadar, diz kapakları da buna dahildir. Bu kısmın mutlaka kapanması gerekir. Elbette bu şekilde yani sadece burayı kapatarak namaz kılacak değiliz. Yani diğer kıyafetlerimizi de e, almış olacağız ama diyelim ki asgari olarak başka kıyafeti yoksa bir insanın hani öncelikle kapatması gereken yerleri burasıdır. Yani buralar kapalı olmadan namaz sahih olmaz anlamındadır. Yoksa sadece orayla namaz kılınsın anlamında değildir. E, Hanefilere göre dediğim gibi diz kapakları da avretten e, sayılıyor. Bayanlar için ise yani hanımlar için ise avret yeri namaz bakımından diyorum. Yüzü, elleri ve ayakları dışında hatta saçlara da görünmeyecek şekilde bütün bedeni avret olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla setre avret kapsamına bu saydığın her şey girer. Ayaklar, yüz ve eller bundan istisna edilmiştir. Peki diyelim ki setre avret konusuyla ilgili olarak kapatılması gereken bir yerimiz, Namaz esnasında belli bir süre açılmış olsa bunun hükmü nedir? Burada şöyle bir ölçü getirmişler. Bir özrem ebni yani bir mazeretten dolayı böyle bir durum söz konusu olmuşsa namaza halal gelmez. Namazına devam eder. Ama bir özürsüz olarak bir mazeret olmadan kapatılması gereken bir yer bir rükne eda edecek kadar açılmışsa hemen kapatılmışsa hiçbir namazımız bozulmaz. Devam ederek ederiz. Peki rüknü eda etmek ne demek? En küçük rüknümüz mesela e, rükuda bulunmak. Yani rükuda Sübhan Rabbi el-Azim diyoruz. İşte bu kadarcık e, bir şey söyleyecek kadar e, açılır, açık kalırsa o zaman e, namazımız e, bozulmuş olur. Yani bir rükne eda edecek kadar açık kalmışsa namazımız bozulmuş olur. Yeniden kılmamız e, gerekir. Tabii bu... Bunu fakihlerimiz hani anlaşılması kolay olsun diye böyle söylemişlerdir. Hani bunu saniyelere vurarak ya acaba bir e, rükne eda edecek kadar oldu mu olmadı mı böyle bir vesveseye de girmeye gerek yok. Hani bu e, şeyi bilelim e, mazeret olmadan e, elbisemizin e, yerinde olmasına dikkat edelim diye bu şekilde bazı ölçüler e, getirmişler. Bir şey daha var burada söylememiz gereken Setra avret kişinin kendisi için değildir. Dışarıdan bakanlar içindir. Mesela bir insan işte rükü esnasında, secde esnasında kendi bedeninden bazı yerleri görmüş olabilir. Hani geniş bir elbisesinden. O durumda namazına zarar vermez. Hani dışarıdan bakanlar bakımından e, setre avret dikkate alınması gerekir. Bazen yine e, şu sorulur. Acaba şeffaf elbiselerle, dar elbiselerle namaz kılınabilir mi diye. Evet dışarıdan ilgileniyor bedenini gösteren şeffaf elbiselerle namaz kılınmaz. Yani bu şekilde setre avret şartı yerine gelmiş olmaz. Ama dar bile olsa hani namazın adabına biraz aykırı gibi gözükse de bunlarla namaz kılmak caizdir. Çünkü insanlar her zaman uygun elbise bulamayabilirler. Elbiseleri yani kapatılacak yerleri kapatmak kaydıyla bu şekilde e, namazlarının sıhhatine engel olmaz. Namaz kılmaları e, caizdir. Hiç elbise bulamayan diyelim ki yani bir öyle bir yerde ki e, setre avret şartını yerine getirecek kadar elbise e, bulamıyor. Ha hani böyle e, bu durumda olan e, kişinin e, yine namazını kılması gerekir. Ama oturarak kılması daha uygundur. Hani ayaklarını uzatarak mümkün mertebe kendince bir kendi bir koruma altına alarak o şekilde namaz kılması uygundur. Yoksa yani setre avret şartı yerine gelmedi diye namazımızı terk edemeyiz. Yine namazın önemli şartlarından bir tanesi de istikbali kıbledir. Kıbleye yönelmektir. Bilmiyorum biraz önce bunu zikrettim mi ama mutlaka anlatacağım bulunması gereken şartlardan bir tanesidir. Namaz sırasında bizim Kabe, eğer Kabe'yi görüyorsak mutlaka o Kabe'nin aynını yani bizzat kendisine yönelmemiz gerekir. Kabe'yi görmüyorsak uzakta isek bu Mekke'de de olabilir, dışarıda da olabilir. Yani Türkiye'den de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Mutlaka o Kabe yönüne dönmüş olmamız gerekir. Yani burada Kabe'nin bizzat hani Görmeyenler bakımından, görenlerin o binasına yönelmesi gerekir. Ama görmeyenler bakımından onun hani koordinatlarına, onun arsasına yönelmemiz yeterlidir. Kabe'nin uzaya doğru yukarısı ve yerin aşağısına doğru ne kadar giderse gitsin, orası da Kabe olarak kabul edilir. Ee, bizzat o e, bulunmuş olduğu yere isabet etmemiz de gerekmez. Belli ölçüde bir sapma da olabilir. Ama yani bizim fakihlerimiz, bunu 45 dereceyi aşmaması gerekir demişler. Hani 45 derecelik sağdan ve soldan sapmalar yani yönü sapmalar namazın sıhhatine engel teşkil etmez. Ama daha fazla sapma olduğu zaman yani Kabe'ye isabet yönüne onun yönüne isabet imkanı kalmayacağı için namazın sıhhatine engel olabilir. Gerek farz namazlarda gerekse nafile namazlarda normal hallerde Kabe'ye dönmemiz gerekir. Ama e, belki e, bu, bu bağlamda bir konuyu da ele almamız gerekir ki o da şudur. Binek e, üzerinde namaz meselesi. Yani bazen binekli e, olarak gittiğimde bu bir hayvan üzerinde olabilir, at üzerinde olabilir ki... E, ...klasik eserlerde daha çok e, deve, at ve benzerleri tartışılmıştır. Ama günümüzde işte uçak, otobüs, tren ve benzerleri e, şeyler de var. E, araçlar var. E, bunlardan nasıl namaz kılacağız... Kabe'yi nasıl tutturacağız? E bu konuda biraz ayrıntılar vardır. E her şeyden önce genel prensip olarak farz namazların binek üzerinde kılınmaması, mümkün mertebe e, binekten inerek ve Kabe'ye yönelerek, yani kıbleye yönelinerek kılınması e, gerekir. Yani bir hadiste Hz. Peygamber'in hiçbir farz namazı binek üzerinde kılmadığına dair rivayetler vardır. O yüzden buna çok özen göstermişler. Yani mümkün mertebe farz namazların e, yani yerde ve kıbleye yönelerek kılınması gerekir demişler. E, nafilelerle ilgili e, baştan beri bir e, rahatlık vardır, bir tolerans vardır. Hz. Peygamber kendisi de binek üzerinde o hayvan nereye yönelmişse o tarafa giderek namaz kılmıştır. Yani bu şekilde rivayetler var. Dolayısıyla nafile kılarken gerek e, araç üzerinde, gerek binek üzerinde e, kıbleye e, dönme şartı yoktur. Yani ilk başlarken belki kıbleye dönmek güzeldir. Ama ondan sonra binek üzerinde e, kıbleye e, dönmeden de hayvan ne tarafa doğru gidiyorsa, araç ya da otobüs, tren ve benzerleri hangi yöne doğru gidiyorsa o yöne e, giderek namaz kılınabilir. Tabii ki binek üzerinde, hayvan üzerinde kıyam e, ve rükû secde de e, normal haliyle yapılamayacağı için Bunları da ima ile yapacaktır. Şimdi farz namazlara tekrar dönüyorum ve günümüzde nasıl bunu anlayacağız? Şimdi günümüzde farz namazlarının binek üzerinde kılınmayacağı prensibini çok sıkı bir şekilde uygularsak pek çok namazın geçme ihtimali de söz konusu olabilir. Yani bizim bu rivayetlere dayanarak hiçbir farz binek üzerinde kılınmaz dersek yani insanlar çok uzun yani belki 10 saat 20 saat uçak. Ve otobüs ve benzerleri yolculuklarda bulunabiliyorlar. Kimi zaman mola imkanı oluyor, kimi zaman mola imkanı olmuyor. Dolayısıyla böyle yerlerde bazı tedbirler alınması gerekir. Ve bu hükmü biraz daha yeniden ele alınması gerekir. Şimdi bizim klasik eserlerimizde diyor ki, ''Farz bile olmuş olsa bazı durumlarda binek üzerinde de namaz kılınabilir.'' diyor. Nedir bu? Birisi korku halidir. Bazı ayetlerden de ilham alınarak yine hadislerden de işaretlerle. Bir insan bir şeyden korkuyorsa, düşmandan korkuyorsa, vahşi hayvanlardan korkuyorsa yahut da malına işte zarar verecek haramilerden, eşkıyalardan korkuyorsa aynı şekilde eğer kendisi namazla, farz namazla oyalanması durumunda kendi kafilesinin, yol arkadaşlarının kendisini bırakıp gitmesinden endişe ediyorsa ya da çok aşırı yağmur, çamur ve benzerleri gibi durumlar söz konusu ise, işte bu durumlarda binek üzerinde de farz namaz kılınabileceğine cevaz vermişler. Şimdi bizim eski eserlerimizde de bunlar vardır. Şimdi bunları biraz da günümüze uyarlayarak, işte otobüslerde, uçakta, gemide ve benzerleri diğer şeylerde, şöyle hükümler gündeme getirilmektedir. Mümkün mertebe hangi araçta olursa olsun, ee, o araçtan inerek yahut da o aracı durdurarak onun üzerinde bile olmuş olsa kıbleye yönelip rükû ve secdeli bir şekilde namazlarımızı kılmamız için tedbirimizi almamız lazım. Bu bir otobüsse onu durdurmamız gerekir. Ona göre ayarlanması gerekir. Ya da kendi özel aracımız varsa zaten durmamız gerekir. Ama böyle değilse bunların kontrolü bizim elimizde değilse mesela bir uçak yolculuğu uzun bir uçak yolculuğu ise ya da başka bir araçla bu şekilde gidiyorsak bu durumda e, hiç olmazsa e, yani e, ilk namaza başlarken kıbleye yönelmek daha sonra ise farz namazlarımızı kaçırmak, geçirmek yerine, kaza bırakmak yerine ima ile de olsa bulunmuş olduğumuz yerde oturarak o namazımızı eda etmemiz gerekir. Yoksa madem ki işte farz bu araçlarda kılınmıyor, dolayısıyla ben de namaz kılmıyorum demek uygun değildir. Ee, bazı işte e, mazeretler dolayısıyla farz namazların da binek üzerinde kılınabileceği fetvasını bunlara da e, e, genelleyerek buralarda da bu namazlarımızı kılmamız gerekir. Tabii bu konuda e, gemilerde namaz kılmak, uçakta namaz kılmak, ...bunlara uygun belli mescit yerlerinin ayarlanmış olması halinde normal rükûlu, secdeli bir şekilde de kılabiliriz. Özellikle gemilerle ilgili olarak bizim ilmahal eserlerimizde gemide, gemide namaz kılarken kıbleye karşı yönelmek... ...ve gemi eğer kıbleden sapmışsa o gemi döndükçe biz de kıbleye yönelmemiz gerektiği söyleniyor... Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Her zaman e, kıble yönünü bu şekilde tayin etmemiz mümkün olmayabilir. Ama en azından namaza başlarken kıble yönüne dönüp daha sonra o şekilde namazlarımızı devam ettirmemiz mümkün olabilir. Yine bu konuda bir ruhsat olarak yani değerlendirilebilecek bir fırsat olarak Hanefi mezhebinli olmayan Şafii ve diğer bazı diğer mezheplerde olan Cem imkanından da yararlanılabilir. Hanefi mezhebi ee, belki Cem konusuna da kısaca değiniriz bu e, şeyden sonra. Hanefi mezhebi e, bir vakitte birden fazla vaktin e, namazın kılınmasını bir iki istisna dışında e, e, caiz görmüyor. Mesela öğlenin vaktinde hem öğleyle ile ya da işte e, ikindinin vaktinde öğleyle ile ya da yatsının vaktinde akşamla yatsıyı, akşamın vaktinde akşamla yatsıyı kılmaya biz cem adını veriyoruz. Namazların cem edilmesini diyoruz. Eğer öne alarak namazları cem ediyorsak buna cemü takdim denilir. Yani daha henüz ikindi vakti gelmeden öğle vaktinde ikindi ile beraber öğleyi kılarsak cemü takdimle bulunmuş oluruz. Yine aynı şekilde yatsı namazı daha gelmeden akşam namazı vaktinde yatsıyla akşamı kılıyorsak buna da yine cemü takdim adı verilir. Tersini yapıyorsak yani iki öğleyi kılmıyoruz, erteleyerek ikindinin vaktinde ikisini beraber kılıyoruz sırayla. Ya da akşamı kılmıyoruz, yatsının vaktinde sırayla ikisini beraber geciktirerek kılıyoruz. Bunlara da cem-i tahhir yani geciktirerek cem etmek denir. Bu şekilde cem yapmak sadece öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları için geçerlidir. Değerli izleyenler bu şekilde cem yapmak Hanefilere göre sadece hacda, Arafat'ta öğle ile ikindiği öğlenin vaktinde ki cem takdim olur. E, Müzdelife'de de akşam ile yatsıyı yatsının vaktinde kılmak e, demektir ve o zaman caiz olur Hanefi mezhebine göre. Onun dışında hiçbir vakitte cem etmek caiz değildir. Ama diğer e, bazı mezheplerden Şafi'lerde, Malikilerde, Hanbelilerde belli durumlarda ki yolculuk hepsinin ittifakla kabul ettiği bir şeydir. Namazlar cem edilebilir. Şimdi burada tabi... Hanefi hassasiyetini dikkate alarak namazlarımızı mümkün mertebe cem etmeden kendi vakitlerinde kılmamız uygundur. Bu konuda cem'i kabul etmeyenlere de saygı duymak gerekir. Çünkü namaz vakitli bir şeydir. O vakti dışında kılmak önemli bir şartın ihlali anlamına gelir. Hanefilerin bu konulardaki yaklaşımı uygundur. Elbette bazı hadisler var cem yapılabileceğine dair. Ama hepsinin farklı farklı yorumları var. Dolayısıyla hani ben cem yapmayacağım, dolayısıyla araçta e, namazlarımı ima ile kılacağım diyorlarsa buna, bu da e, uygundur. Ama hayır biz başka mezheplerden işte şafi mezhebinin bu ruhsatlarından da yararlanarak gerek cem takdim yoluyla yani henüz uçağa binmeden uçakta ikindi namazı geçeceksem ya da akşam namazı uçakta geçecekse, trende geçeceksem onun vaktinde Cem'i takdim yaparak ikisini beraber rükû ve secdesiyle beraber kılmak ya da erteleyerek daha sonra niyet edip yalnız mutlaka o namaz geçmeden niyet etmek gerekir. Ben namazımı daha sonra kılacağım şeklinde onun da belli şartları var. Erteleyerek cem yapmak da diğer mezheplerde olan bir ruhsattır ve bazen bu ruhsattan da yararlanılabilir. Tabii bu konuda mezheplerin görüşlerine de saygı duymak o konudaki hassasiyetlere de dikkat etmek kaydıyla. Evet, e, bu şekilde araç üzerinde namaz meselesini de kıbleyle ilgili olarak açıklamış olduk. Bir başka e, namazla ilgili e, şartımız da e, e, niyettir. Niyet e, tabii ki çok e, önemli bir e, şarttır. Çünkü... Bir şeyin adet olmasıyla ibadet olmasının en önemli kriteri niyettir değerli izleyenler. Aynı hareketleri gündelik hayatımızda da yapıyor olabiliriz. Mesela aç duruyoruz ya da şey yapıyoruz yani diyet yapıyoruz. Ona oruç diyemeyiz. Onu oruç yapan yani bir orucu mesela oruç yapan niyettir. Aynı şekilde hani teyemmüm konusunda da konuşmuştuk. Teyemmümü bir ibadet haline getiren niyettir. O yüzden namazda da belli hareketlerin yerine getirilmesi bir ibadet haline alabilmesi için başlangıcında niyet edilmesi gerekir. Ve bu niyetin de samimi olarak Allah'a ihlasla yapılması gerekir. Tabi burada niyetle ilgili bazı hususlara da değinmek gerekir. Niyetin yeri kalptir değerli izleyenler. Kalbimizde geçirmemiz niyet olarak yeterlidir. Bunu dil ile ikrar etmemiz... Yani niyet ettim Allah rızası için işte bugün öğle namazının farzını kılmaya ya da ikindi namazının farzını kılmaya şekilde şeklinde. Bunu dil ile söylememiz müstehaptır. Bazen yanlış yapmamızı da önlemek için bir sağlam bir sağlam bir şeye bağlamış oluyoruz. Tabii kalbimizden geçirmiş bile olsak, dilimizle söylemiş bile olsak özellikle belli namazların hangi namaz olduğunu özellikle belirlememiz lazım. Mesela bugün öğle namazının farzı ya da öğlenin sünneti ya da işte cuma namazı, işte bayram namazı, vitir namazı gibi bu şekilde belirlememiz gerekir. Yoksa niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya demekle öğlenin vaktinde öğlenin şeyine niyet etmiş olmayız. Ama niyet ettim Allah rızası için bu vaktin farzına diye niyet etmiş olabiliriz. Yani o şekilde yine bu farza da niyet edilmiş olur. E, tabii eğer cemaatle namaz kılıyorsak mutlaka e, imama uymaya da niyet etmemiz e, gerekir. E, bir adakta bulunmuşsak o adağın da hangi adak olduğunu, o namazın da hangi adak namazı ile ilgili olduğunu da yine niyetimizde belirlememiz e, gerekir. Yani farz, vacip namazlarda, bayram namazlarında, adak namazlarında, işte vitir namazında, tilave secdelerinde bu şekilde belirlememiz gerekir. Ama nafile namaz kılacaksak, niyet ettim Allah azazı için namaza diye niyet etmek yeterlidir. Bunun için özel olarak işte şu namaz, bu namaz dememize gerek yoktur. Bir de tabii niyetin mutlaka iftitah tekbirinden önce alınması gerek, yani niyet edilmesi gerekir. Yani namaza başladıktan sonra, iftita tekbiri alındıktan sonra, gerçi bazı görüşler var yani o şekilde de niyet edilir diyenler var ama genel kabul gören şey bu niyetin iftita tekbirinden olması, önce olması gerekir. Çünkü iftita tekbiri tercih edilen görüşe göre namazın rükümlerindendir. E, dolayısıyla rükünlerinden demek namazın içinden demektir. Namaza artık başlamışız demektir. Baştan uçmuş olan bir şeyin namazın parçası haline gelen bir şeyin mutlaka öncesinde niyetin bulunması gerekir. Aksi halde namazın bir parçası niyetsiz yapılmış gibi olur ki e, o da uygun olmaz. O yüzden hem niyetinizi namazdan önce iftita tekbirinden önce yapmamız gerekir hem de araya çok fazla fasıla girmemesi gerekir. Hani niyet ettik, ondan sonra işte telefon görüşmesi yapıyoruz ya da birisine cevap veriyoruz, ondan sonra namaza duruyoruz. Bu e, namazla niyet arasındaki bu bağlantıda kopmuş ol, e, olur ki e, o da e, ona da dikkat etmek gerekir. Evet, e, böylece değerli izleyenler bu bölümümüzde de namazın e, farzlarından şartlarını yani 12 farzından şart olarak ifade ettiğimiz 6 tane maddeyi, 6 tane önemli hususu sizlere açıklamış olduk. Bir sonraki bölümümüzde namazın rükünlerinden devam edeceğiz. Yeni bir bölümde yine sizlerle beraber olmak umudu ve dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.